secde ayetleri var. 14 tanedir bunlar. Bu ayetler okuduğumuzda veya duyduğumuzda yani artık o andan itibaren secde yapmakla yükümlüyüz. Vaciptir. Yapmamız gerekir. Peki ne zaman yapacağız? Fırsat bulduğumuz ilk zamanda. İlk anda. Hemen diyelim ki hemen kalkıp yapmak kıraatı engelleyecekse kıraatımızı okuma fastımızı bitirdikten sonra aklımıza tutarız yaparız. O anda başka bir işle meşgul olmamız gerekiyordu da secde yapmaya fırsatımız olmadı. O işimizi tamamladıktan sonra. Ama ne zamana kadar artık bu bu can bu tende olduğu sürece o secdeyi de yapmadığımız için ne olacak? Artık zimmetimizde borç olarak kalır. Hocam bu... Ama unutmamak için, unutmamak için bir an önce ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. E, evet. Hocam namazın içerisinde kıraatte okuduğu... Ya o başka bir şey. Mı? Sanıyorum ben namaz tabii, tabii. dışı anladım ama... Yok doğru, he, doğru ama hocam. Namaz ben, içinde e, ise doğru. Evet. Onu da iyi hatırlattığınız güzel oldu. Ee, namaz içerisinde peki bu secde ayetlerini okuduğumuzda bizim biraz da toplumumuzda aman ne yapalım tedirgin oluruz. Namaz içerisinde okumaya gayret ederiz. Daha çok meslektaşlarımız... Bunları aman vatandaş belki cemaatle kıldırıldığımızda da karışır düşüncesiyle bu ayetleri tercih etme, okumamayı tercih ederler. Ama doğru değil aslında. Biz bu secdeyi namazda bile uygulamayı aslında ne yapmalıyız? Şiar edilmeliyiz. Bir de eğitimini de yapmalıyız. Peki bir insan namaz içerisine gerek ferden, gerekse cemaat olarak bu secde ayetini okuyorsa ne yapacak? Eğer okuduktan sonra 3 ayet ve daha fazlası yani üç ayetten fazla daha okuyacaksa e, ne yapmalı? E, bir an önce, yani önce secdesini yapıp daha sonra kalan bölümünü okumaya devam etmeli. Fakat e, secde ayetinden sonra üç ayet içerisinde hemen rükuya veya daha sonra secdeye gidecekse, o süre içerisinde yapacağı secde artık tilave secdesine de ne yapıyor? E, yerine getirmiş oluyor. Dolayısıyla... Hemen secde ayetinden sonraki ayetlerde rüku ve secde yapacaksa artık yapacağı secde ne yapmış oluyor? Tilavet secdesinde tekeffül etmiş oluyor veya karşılamış oluyor. Ama uzun okuyacaksa namaz içerisinde yapması lazım tabii ki. Ayrıyeten devam edip namazına türdürmesi lazım. Teşekkür ederiz hocam.